Efendim 6 Mayıs 2022 Mayıs ayının ilk programında birlikteyiz. 95.0 açık radyoda e, böyle tatsız bir günler yaşarken e, yine önce sağlık programında bir aradayız. Ancak e, keyifli bir söyleş olacağını düşündüğüm e, değerli bir konuğumuz var ve konuğumuz her zaman olduğu gibi Ayşegül tanıtacak. Evet Ayşegül. Selim Hocam zaten dinleyicilerimiz de artık aile gibi olduğu için neden bahsettiğimizi biliyorlardır. Bu programımızı da sevgili Can Madra'ya adıyoruz. İlk kez Ömer Madra bizi dinlemiyor herhalde. Can Madra'ya adadık. Konuğumuz çok keyifli ve basından bir kişi olduğu için de iyi ki bu hafta kendisini konuk ettik dedik. Çünkü biz dahi olmasak konuk götürürdü programı. Ee, İrem çok güzel kendini sosyal medyasında tanıtıyor. Ben de aynen öyle tanıtmak istiyorum. İrem Afşin konuğumuz, ee, gazeteci, hak savunucusu, sosyal hiperaktivist, bir kahraman annesi ve mor. Ee, sanıyorum daha iyi İrem Afşin anlatılamaz. Hoş geldin İrem. Merhaba. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Merhaba Selim Hocam. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun, vakit ayırdınız bize. Çok teşekkürler. Sen Hı -hı. Ne demek? Öncelikle bütün Açık Radyo Ailesi'nin inleyicilerinde başı sağ olsun demek isterim. Madra, üzgünüm acınızı paylaşır. Sağ olun, sağ olun. Ayşegül, Hı -hı. yine önce ilk soruyordan sen başla istersen. Evet İrem, hep sen soruyordun. Şimdi biz sana soralım. Biraz bize hikayeni anlatsana. Hiç... Böyle e, genel e, başlangıç bir soruyla karşılaştığımda e, ilk cümlem genelde şu oluyor. Tabii ki önce insanım, e, sonra kadınım, e, gazeteciyim. Çok uzun yıllar halkın işler ve iletişimde uğraştım. E, fakat aslında beni genel olarak tanımlayan en geniş tamlama Nazım Özgün'ün annesi olmak. Ben bir otistik annesiyim. Haklı gelişimli bir olarak. 17 yıldır otizm dünyasında geçiyoruz. Farklı duraklardan gelip geçtiğimiz uzun bir otizm yolculuğunun sonunda, olmu senin geçtiğimiz senenin Eylül 50. yılında Ankara'ya yolculadım. Ayşegül çok duygunu bilir. E hani artık bizim o yapıp, ikiz vaziyetinde sürekli yan yana dolaştığımız halden Nazım'ın demiyle artık iki farklı şehirde farklı hayatlarımız var bizim noktasına geldik. Gazilerin ee, yanında hak savunuculuğu, hem otizm tarafında hem de farklı konu başlıklarında diyor işte kadın, eğitim, sağlık, demokrasi, adalet gibi çok ee, genel böyle. Ee, çok güzel özetledin. İran biraz aslında bizim Mayıs başında bu programı yapmamızın nedeni e, Nisan ayı Dünya Otizm farkındalık ayıydı. E, bu hem ülkede hem sen dünyayı da takip eden bir e, e, kişisin, bir gazetecisin. Nasıl geçti? Bir de sence ilerliyor mu bu konulardaki farkındalık? Hani farkındalık ayı oluyor ama ilerliyor mu? Şimdi evet, açık sevimi konuşayım. Yıllar içinde bu farkındalık bilimi çeşit alerji geliştirdik. E, çünkü gündelik hayatta e, otistik bireylerin çektiği Sıkıntıları, otizmli çocuk sahiplerinin yaşadığı sıkıntıların bulunduk yansımayan, hayatımızı değiştirmeyen maalesef sadece sözde kalan bir durum haline geldi. Hani otizm hakkındayız, onların yanındayız. Ee, Nazım'dan yine alıntı yaparak söyleyeyim, bu sene Nisan'da ortaya bir mesaj yazmayı reddetti. Ee, bu artık bir goygoya dönüştü bizim için son yıllarda. <gülüyor> e, yapılması gereken e, çok fazla şey aşılması gereken çok fazla engel var. Otistiklerin genel olarak hayat standartının düzeltilebilmesi, insanca yaşayabilmeleri için bir kere her şeyden önce. E, ama maalesef böyle bir durum görmüyoruz. O yüzden Nazım Ertesi günü e, işte renk kavgası yaptığınız e, herhangi bir şekilde otistiklerin farkındayız ama onları okula almamaya devam ediyoruz dediğiniz iki Nisan geçiti mi yazmış? E, şöyle özetleyeyim Ayşegül, hani, uzun yıllardır bu işin içinde çalışıyoruz. E, farkındalık tarafı ki önemli. Hani bundan 17 sene önce e, herhangi bir doktora bile oğlum otistik bana e, şöyle şeyler dedi ya emin misiniz spastik olmasın o. Tabii ki bu nokta bu derece kötü durumda değiliz. E, tabii ki ilerledik. Son 20 senelik süreçlerimizde hem otizm sivil toplumunda bir, bir gelişme görüyoruz. Hem de işte risk artmasıyla birlikte otistik bireylerin, otistik çocukların sayısının artmasıyla birlikte daha kalabalık bir bakıyoruz. Yani şöyle bir örnek vereyim. 17 yıl önce biz Nazım'a tanısı aldığımızda 1000 çocuk 1 olan e, otizm oranı şu anda 44 çocukta birey yükselmiş durumda ile artık e, yemiyle e, otistikleri nörotipiklere değil, nörotipikleri otistiklere nasıl uyduruyoruz biraz buna bakmak istiyoruz. Türkiye'deki otizm şartları hani insanayı ayı veya herhangi bir ay fark etmeksizin e, işte bir takım tamasi siyasi söylemler ama öte yanda e, işte yetersiz bakım evleri, okullara alınmayan çocuklar. Erken tanı ve erken teşhiste hala bir aşama kaydedememiş olmamız, Özel eğitimdeki yetersizlikler. Ama her şeyin de ötesinde toplumda çocuklarımıza ve bize karşı uygulanan ayrımcılıktan hala bahsedebiliriz. Ben böyle pembe tablolar çizen, e, işte, yarın başımıza bir şey gelirse e, ne olur e, diyen bir insan değilim. zaman zamanda olmadım. Şunun açık söyleyeyim. E, 17 yıldır bu işin içinde çalışan, Aktif çalışan bir insan olarak en azından şunu söyleyebilirim: e, Mehter işinden daha kötü durumda e, otizm meselesi Türkiye için. Yani mehter maaşında iki ileri bir geri gidersin. E, biz genelde iki ileri gittikten sonra beş adım geriye geliyoruz. Her değişen bakanla, her değişen yılla. Çocuklar büyüdü. 40 e, yaşında tanı aldığım oğlum şu anda 20 yaşında. E, Benim 35 yaşında, 40 yaşında, 45 yaşında evlerde etmek için de söylüyorum ki çok nahoş bir tabir bu. Hapis hayatı yaşayan tanıdığım yetişkin otistikler var. Zamanında yeterli desteği alamadıkları için, eğitimi alamadıkları için. E, istiyoruz ki daha küçük yaştaki çocuklarımızın hayatını değiştirebilecek adımlar atalım. 9 yıldır uygulanmayan bir otizm eylem planı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, kurduğu otizm Down Sendromu komisyonundan çıkan kocaman bir rapor. Bakıyorsunuz aradan 14 ay daha geçmiş e, maalesef devletimiz ıltıralı bir şekilde sosyal devlet olmamaya devam ediyor. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz ve e, iyi ki de söylüyorsunuz. Böyle genellikle pembe bir e, tablo çizilirdi. Her şey iyiye gidiyor, iyi olacak falan. Çok gerçekçi, çok doğru, çok söylenmesi gereken şeyleri söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Aşı günlerden devam edelim Nazım'ın bir parça öyküsünün ayrıntısını daha alalım mı? Acaba? Alalım. Bir de hocam şunu merak ediyorum ben. Bu özel eğitim işi çok pahalı galiba. Değil Hı. mi? Onu sormak istiyorum. Yani e, böyle yakınlardan tanıdıktan filan eş dosttan görüyoruz. Gerçekten e, pahalı bir şey değil mi İrem bu? Yani e, hani sıradan bir yurttaşın çok zor e, idare edebileceği bir tutardan bahsediyoruz. Şöyle özetleyeyim e, şu anda e, devlet yani Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim üzerinden alınan raporlarla e, ayda maksimum ayda 12 saat olarak karşılıyor özel eğitimi. E, bu sekizde düşebiliyor grup eğitimi almıyorsa eğer çocuk. E, oysa dünya genelinde biliyoruz ki haftada 40 saat gibi bir ortalamada da eğitim alması gerekiyor çocuk. Yani Dolayısıyla karşılaştırılabilir bir şeyden bahsetmiyoruz. O yüzden de aileler yani işte kredi çeken var, evini satan var, arabasını satan var, işte çalışan var. E, şunu söyleyemem. Bu kadar sayıda uzmanımız olduğu için belki de bu işin bu kadar fahiş fiyatlarda olması normaldir. Evet. Ama şu anda e, saati 150 liradan 300 liraya, 400 liraya e, ulaşan rakamlarda terbiyeler alıyor çocuklar, almaya çalışıyorlar. Peki karşı bildiğimden çok kıskıyorum. Peki herkesin karşılayabileceği bir şey değil bu. Dolayısıyla sadece devletin verdiği kadar e, eğitime gidebiliyor çocukların çoğu. E, bunun tam tersi olması gerekiyor aslında. Yılda e, e, sa özellikle sağlık Bakanlığı ve milli eğitim Bakanlığından çalıştık. E, otistik çocuklara erken yaştan itibaren gerekliliği sağlarsanız ileride daha büyüdüklerinde kendi kendilerine yaşamlarını idare edebilecek hale gelebiliyorlar. E, bitirebilirsel engelli kategorisinde duruyor hala otistik çocuklar. Öncelikle küçüklerden bahsedersek. E, fakat bir tür şunu anlatmadık. Hani ne kadar erken tanı alınırsa, ne kadar erken destek eğitimi alırsa ne kadar o kadar kendi hayata katılabilir, kendi ayaklarının üstünde durabilir. Okullaşma kısmındaki sorununu çözemiyor olmamızın bir tarafı da bu. Hani Nazım'ın hikayesinden bahsederken, kendini tanınarken şey der. Yani otizm bir hastalık değil. Dolayısıyla ben iyileşmedim. Ee, en sinir olduğu şey Nazım iyi durumda bir otizmde Yani Kime göre neye göre iyi. Ee, çocukları ağır, hafif. Orta skala filan gibi tanımlamaktan yetişkin otistiklerle çalışmaya başladık onlardan öğrenmeye başladıktan sonra vazgeçtik açıkçası. Yani ben en azından o grup diyeyim, Öyle diyeyim. Ama şöyle bir gerçek var. Bu e, herhangi bir yerin e, otistiğe gerekli desteği, ihtiyacı olan desteği e, sağlayamayan bir e, sisteme, bir yapıya bakıyoruz. Evet. Şimdi sevgili Selim Hocam'ın sorusu, Nazım'ın evet. hikayesi herhalde. Evet, biraz başlayalım sonra senin bana verdiğin notlarda Hı. Gönül Hoca ile olan e, hikayesi evet. vardı galiba. <gülüyor> Ama e, önce biraz e, öykünün başını dinleyelim, sonra belki biz müzik arası veririz. Evet İrem, mikrofonu sende. E, Nazım'ın e, aldı. Yani i̇ki yaştan itibaren aşağıdan bir şeyler olduğunu farkındaydım ama e, genel cisimnesi gibi işte önce acaba duymuyor mu diye düşündüm. Sonra işte ben çalışan bir anneydim. Acaba çocuğu ihmal ettim o yüzden mi benden uzaklaşıyor diye düşündüm. Anneler önce kendini suçlar. Zaten geri kalan yakın çevre de önce anneyi suçluyor. E, i̇ki yaş itibaren tanı aldık. E, çok açık konuşuyorum. Benim o zaman otizmle ilgili bildiğim şey Rain Man, Yağmur Adam filminden ibarettir. İşte yere düşen kibriti mi sayacak yoksa matematik ağası mı olacak diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bir öyle olmadı. Yüzde 68 gibi o dönemin tanımlamasıyla ağır sayılabilecek bir seviyeden başladık. E, Nazım'ın şansı bir ki, otistiklerle karşılaştırıldığında kendi yaş grubuyla en azından. E, elimden geldiği kadar, becerebildiğim kadar e, yoğun vesel eğitimi aldırmaya çalıştım. E, bir üç ay kadar işisin ilk yılında onu bırakıp Amerika'ya gittim çünkü burada karşıma çıkan uzmanların profesörlerin hepsi hep şey dediler, e, konuşamaz, okula gidemez, yaptığı herhangi bir şey yapamayacak, Şimdi kişisel bakımını sağlayamaz ve hayatı boyunca sana bağımlı bir engelli olarak yaşayacak. E, ben tıp bilimine çok inanırım. Yani otizmin dışında da genel olarak tıbbi bilime. İlerleyen bir bilim dalı olduğu için önce severim. Dedim ki yani burada mutlaka başka araştırmalar, yeni bir şeyler vardır olmak zorunda. Hani dünyadaki çocuklarım çocuğum değil ya. E, bir üçer kadar Amerika'da farklı eyaletlerde önceden yazıştığım doktorlarla ve eğitim merkezleriyle konuştum. E, bana konuşabilen, okuyabilen, kendi hayatını idame ettirebilen, e, gerekli desteği ve özel eğitimi almış özellikle gösterdiler. O zaman Türkiye'de bana hiç kimsenin göstermediği ve söylemediği bir şeydi bu. Ben de oradan yüklenip bütün işte özel eğitim terapi kitapları materyaller, yani bizim ev bizim evin eski halinden yani özel eğitim merkezi açmıştım yani hani öyle bir materyal <gülüyor> çalıştık. E hepsini topladım geldim. E bu bir ekip işi. Benim hocam hani, evet. aile. Pisler, okul öğretmeni, çocuğun yakın çevresindeki herkes e, ortak bir ekip olarak çalışırsa ancak o zaman çocuk rahat edip elini açabiliyor. E, otistikler bilinen yanlış kanının e, dışında algıları son derece açık. Bizim bildiğimiz anlamda sözel iletişim kurmasalar bile dünyayla iletişim kurabilen e, varlıklar e, olağanüstü çalışan bir beynleri var. Ben oğlumun beyninin çalışması sistemine çok hayranım. Benim olmadığı için de üzülüyorum zaman zaman. Sonsuz bir hafızası var. Sonsuz detaycı bir gözü var. E, her otistiğini öğrenme biçimi farklı. Ama bir kere baştan galiba şu yapamaz, beceremez, halledemez kısmını çözmemiz gerekiyor. Bizim şansımız ağzıma iyi bir eğitim aldırabilmemiz oldu. Ve her aşaması çetrefilli giden okul hayatımızda da şöyle kısaca özetleyeyim. Ee, Anaokul ok beş anaokulundan kovuldu. Sonra altımızdan devam ettik. Sevgili Ayla Algan hocamın bir ama e, ağırlıklı anaokulunda ee, ilk okulda sekiz okuldan geri çevirdikten sonra dokuzuncu okulda işte demin Selim hocam da bahsettiği bir öğretmenimizi bulduk. Ee, kokulu hayatının bir kokulu olabilmesinin nedeni Freud'dur. Peki Ram bir müzik arası verelim. Daha sonra Görül Hoca'yla öykünüzü diyelim. Aslında çok etkileyici ben bilmiyorum. Hani ilk defa bir otizm konusunun konuşulduğu bir ortamda bulunmuyorum ama çok da etkilendim söylediklerinizden. Hem size hem Nazım yürekten kutlamak ne hayranlıkla dinliyorum. Bir müzik arası lütfen. İlk parça biraz neşeli bir parça olsun. Nancy Sinatra'dan geliyor. Those Bots Are Made For Walking. Those Bots Are Made For Walking. Nancy Sinatra'dan dinledik. 6 Mayıs 2022 Cuma günü 95.0 açık radyodayız. Önce al programında ve konuğumuz Sayın İrem Afşin. Evet Ayşegül. Söz sende galiba Nazım'ın Gönül Hoca'sından bahsedecektiniz. Gönül Hoca'yı dinleyeceğiz şimdi. Nazım bu hikayeyi Hacette Bey kazandığı gece yazdı. Çünkü hayatımda teşekkür etmem gereken çok fazla insan var bana destek olan. Ama gönül etmem olmasaydı beni kimse okutmayabilirdi dedi. Böyle bir tane bir tweet yazacak diye düşünmüştüm. O, o hikayeyi yazdı. Böyle e, insanların ilgisini çekmesini ve iyi gelmesini de anlıyorum. Çünkü e, i̇yi öğretmenlere her çocuğun ihtiyacı var. Otistik veya doğal gelişimi hiç fark ettim ki sizin. E, Gönül Hocam 5 yıllık bir ilkokul öğretmeniydi. Ben Nazım'ı ilkokul bir ona verdiğimde. Bana dedi ki o otizm dediğin şey ne olduğunu ben bilmem. Ama 25 yılda çok çocuk okul. Bana senin oğluna nasıl iletişim kuracağımı öğretirsen, bu çocuğun özel eğitimcisi, ne varsa dedi al toplu getir, bana anlatın, bana öğretin çocuğu okudum. Ne demek ki de okullar almıyor? Ee, çok da tatlı böyle Hulusi Kentmenvari bir okul müdürümüz e, vardı. O da aynı şey söyledi. Bu dokuzuncu okul. Hani Ben elimde kaynaştırma raporuyla kapı kapı geziyorum. E, diyorlar ki öyle çocuk alamıyoruz biz okulumu da. E, bu cümleyi hayatım boyunca tur duydum. Orta okulda e, başımıza aynı şey geldi çünkü. E, biz öyle çocuk almıyoruz. Biz öyle çocuk bakmıyoruz. Biz başarı odaklı bir okuluz. Otistikler bizim okulumuzda başarılı olmaz. Mesela bundan çok emin istem. Ee, bir otistiğin yeterli desteği alarak okuyamayacağından, eğitim göremeyeceğinden diğer çocuklarla bir arada bulunamayacağından herkes çok emin. Önce eğitimler, sonra da maalesef önerif içinde diğer veriler. Ee, sıkıntı zaten toplumun ayrımcılık algısından kaynaklanıyor. Benim çocuğumun sınıfında otistik çocuk olmasın diyor. Evet. Diğer veriler. E, bu otomatikman bir başka çocuğun eğitim hakkını engellemek ve eğitim hmm. hakkını engellemek aslında bir suç. E, i̇lkokulda çok zorlanarak e, okudum. Çünkü sınıfındaki e, arkadaşlarının velilerinden gördüğümüz tepkiler tabii ki çocuklara yansıdı. Ben öğretmenim hem oğlumu okudu. E, hem diğer velilerim karşısında benim yanımda durdu. Çok açık söylüyorum onu iyi olmasa da ben bir yerde en azından okul değiştirmek anlamında pes etti kalıbı. Ee, Nazım okul 1. sınıfı e, pe hiperakti. sesi daha yüksekti o zaman. Yani i̇şte 45 dakika oturup ders dinlemesi çok mümkün değildi. Ee, bir örnek bir olay anlatayım. Hani gönül öğretmenin tarzını e, anlatmak için. Nazım da bunu yazmıştı. Ee, kıpır kıpır ve hani 45 dakika boyunca sırada oturup ders dinleyemiyor. Onlar bir anlaşma yaptı. Ee, hem de işte arkadaşları arasındaki iletişimi de artmaya çalışıyor. Ee, sınıftaki bütün arkadaşların kalemlerini toplayacaksın her ders başladığında. Ee, Kalemlere gidip tutuşunun başında açacaksın. Sonra herkesin kalemini dağıtacaksın. Böylece de bir sınıfı dolaşmış olacaksın. Yani hareket etmiş olacaksın. Çünkü o enerjiyi atması lazım. Ee, ama sen de bana söz vereceksin. Dersin geri kalanında. da... Ayağa kalkıp dulaşmayacaksın. Çünkü yani hepsi 6-7 yaşında çocuklar bunlar. Nazım sınıfının ortasında ayağa kalkıp dulaşınca ötekiler de kalkıyor şimdi gönül öğretmen ne yapsın? Bu anlaşma işe yaradı. Ee, Nazım bir süre sonra hiperaktivitesini kontrol etmeyi, oturup dersi dinlemeyi öğrendi. E, ee, ama diğer arkadaşlarla yaşadığı sıkıntıları birkaç yıl boyunca halledemedik. Her yılın başında o okula kayıt dinlerken Önüme dilek dilekçeler kondu, verilerin imzaladığı dekler, bu çocuklu sınıfta olmasın. Ben de onları iyi milliyetçime gitmekle, gazetelere, televizyonlara vermek için cüddettim. Bir süre sonra içindeki, e, Amazon cadı rafı iyice ortaya çıktı. Hani eskiden böyle daha kırılıp yüklerek vücudumu e, pazarlamaya çalıştığımı hissettiler bana yıllarda okullarda. E, ama artık daha dobra ve daha düz söyleyebiliyorum. Çocuklarımızın eğitim hakkını engellemeye hiç kimsenin hakkı yok. Kesinlikle. Bir de bu bu kadar zor olmamalı. Yani bir mücadele evet. e, biçimine dönüşmüş durumda ki. E, diğer ülkelerde de böyle mi İran? Değildir herhalde. Bu derece, yani, en iyi örneklerden biri Finlandiya. Kaynaştırma, bütünleşik eğitim sistemi e, anlamında. Orada da otistik çocuk sahibi aileler bayağı okulların kapısına dayandılar. Hayır, bizim çocuklarımızın da eğitim hakkı var diyerek. E, i̇ki yılda Finlandiya'da bütün eğitim sistemi değiştirildi. E, full bütünleşik eğitimdeki en iyi versiyonlardan biri Finlandiya. E, Amerika tabii ki yani bu işin kaynağı menşeği araştırmanın merkezi e, şu anda. Farklı illerde farklı uygulamalar olsa da e, çocukların okula gidebilmesinde, okullaşmasında e, bizim kadar sıkıntı e, yaşanmadığını söyleyebilirim. E, yani gönül isterdi ki hani bizim okul hikayemiz bundan 10 yıl öncesinde kaldı, orta okul hikayemiz 9 yıl öncesinde kaldı. Hani keşke size artık böyle sorunlar yaşamıyoruz, bunları evet. okul kabul ediyorlar, alıyorlar diyebilseydim. Sadece geçtiğimiz yılın Eylül ayında okullar açılırken İstanbul Otizm Gönülleri Derneği üyesiyim ben. Ee, bizim derneğimize yapılan aile başvurularıyla sadece İstanbul'da 120 çocuğu, yani çok özür dilerim mazur görün, arkadan iterek zorla okula soktuk. Yani hala böyle çocukları okula Yani İran bu tabii sadece otizm konusunda değil. Kendisine benzemeyen, kendisinden olmayan e, insanları, çocukları e, onları görmek, görmezden gelmek, onları dışlamak. E, Sizi anlatırken e, yıllar önce e, İzmir'de bir e, ilkokulu öğrencisi kan nakli sonucunda HIV AIDS, e, hastası olmuştu. Ve o çocuğun o, okula gitmesi için biz o zaman AIDS Savaşım Derneği ile çok çaba sarf etmiştik. O dönem az sayıda veli çocuklarının o efekte olmuş çocukla oynamalarını aynı olmalarını seve seve kabul ederken birçok veli çocuğun okuldan çıkartılmasını okulda bir yer almamasını istiyorlardı. Ve yine sizin bildiğiniz gibi Ayşegül senin de benden çok daha iyi biliyorsunuz bir takım anketler yapılır. İşte LGBT üyesi yok Ermeni yok Kürt kendisinden olmayan şu ya da bu şekilde kendisine benzemeyen komşu ister misiniz sorusuna bu toplumda ciddi olarak bir direnç vardır. Böyle bir garip bir tepkilerle dolu kendisinden olmayanı dışlamaya çalışan iten bir toplum yapısı var. Bu neden bu kadar çok kendinden korku var? Ee, bunu tabii hani sosyologlara ve okunun uzmanlarına bırakmak lazım ama bu gerçekten e, çok ayrınce ve çok e, incelenmesi gereken bir konu herhalde. Bilmiyorum. çok Buna hayır, buna buna çok katılıyorum. Hayır. Hani e, tek bildiğimiz e, genel bütün gruplarda. Ee, özellikle çocuklarda ve gençlerde ayrımcılığın kapsamı neredeyse hiç değişmiyor. Tabii. Yani biz, biz bir dönem LGBT'yi aileleriyle de beraber evet. gelip grup sohbetleri yaptık. Evet. Ee, yani o yapışan yaftanın ne olduğu hiç değişmeksizin evet. ee, aşağı yukarı aynı ayrımcılıkla evet. yaşıyor evet. çocuklar ve gençler. LGBT, Kürt, Ermeni, Alevi, işte öteki olan kimse. Öteki hiç fark etmiyor. E, bizdeki sorun şu, e, o yüzden itim bu kadar üzerinde duruyoruz. E, i̇tim bir otizm için aslında, söylüyorum, bir hastalıktan bahsetmiyoruz, bir farklı gelişim halinden bahsediyoruz sonuçta. E, bir çeşit rehabilitasyon, bir çeşit tedavi anlamına da geliyor. Bir çocuklarımız diğer çocuklarla bir arada çok daha hızlı öğreniyorlar. Her çocuk birbirinden görerek. Kesinlikle tabii. Üstelik çocuklara etki etmezseniz yani ilişkinler çocuğuna gel buraya otistin yanında durma falan gibi şeyler söylemezse çocuklar kendi kendilerine anlaşmayı da arkadaşlarını kabul etmeyi de çok daha kolay beceriyorlar. Bu kaynaştırma tabii. sistemiyle ilgili her zaman şunu söyleriz. Bu sadece bizim çocuklarımız için gerekli ve önemli bir şey değil ki. Her çocuk için önemli. Her çocuk kendinden farklı olan, e, farklı gelişimde olan insanları bilerek bilmeli. Ancak geçtiğinde acıyarak değil de ortak yaşam kültürünün içinde yaşamayı öğrenebiliyor. E, bir Birkaç anaokuluyla kaynaştırma sistemi üzerine eğitim çalışması yaparken şunu sormuştum. İşte anaokullarında en küçük yaşta taklar var. Hani oyun oynayarak çocuklara bir şeyler öğretiyor. Dediğim ki hiç kolu veya bacağı kopuk e, bebek var mı dedim anaokulunda. Ha, tabii ki yok dediler. Niye dedim ama ayakta tabii kolu ki. olmayan, bacağı olmayan e, bir sürü insan var. Veya gözü görmeyen. E, tam da bu aslında. Böyle bir Tabii. standart çerçeve var. Standart çerçevenin dışındaysanız eğer kazara e, sizi istemiyorlar. Bu toplumun her <gülüyor> olay yapısındaki problem bu. Evet. Peki bir müzik arasında evet. daha gitme evet. önce Gönül Hoca'nın e, hala görevde mi? Hala öğretmenlik yapıyor mu e, Hayır. Emekli Nazım'ın okuduğu e, sınıf ilkokulu bitirdikten sonra emekli oldu Gönül Hoca. Ama bu sene Nazım Adet bir kazandıktan sonra e, gönül öğretmenin e, hikayesi herkesin diline düşünce e, biz aradık gönül öğretmenimizi Bursa'da ailesiyle birlikte e, bana dedi ki ya ekmek almaya gittim bakkala sokakta çevirdiler beni Siz o gönl müsünüz? E, like. İyi bir örnek iyi bir örnek olması evet. açısından e, o kadar çok mesaj aldık ki e, bazı ilkokul öğretmenlerinden okul öğretmenlerinden, özel eğitimcilerden. Ben de gönüllü öğretmen gibi bir öğretmen olmaya çalışıyorum. Benim de sınıfımda benim. otistik bir öğrencim var. Ee, benim sınıfımdaki veliler de benzer tepkiler veriyorlar. Sizin hikayeniz bana güç verdi. Ben de gönüllü öğretmen gibi davranabilirim diyen öğretmen mesajları aldık. Bence zaten konunun püf noktası da bu. İyi örnekleri bu yüzden çok. Çok çok katılıyorum. Çok çok çok haklısınız. Yani çok toplumsal olarak böyle bir, bir, bir kromozomal olarak vicdansız bir toplum değiliz de bir çaresizlik, bir e, korku var, bir korku var o korkuyu iridesi lazım. O korkunun nedenleri de hani e, kısmen biliyorum ama hani benim uzmanlık alanım değil. Peki e, e, o zaman umarım Gönül Noyce bir şekilde e, ya bu radyoyu dinliyordur bu programı ya da belki podcast'ten kendisine iletmemiz de var mümkündür kaydını. Buradan ona da selam göndermiş olalım, bir merhaba diyelim. Peki, e, isterseniz bir müzik arası daha verelim, kısa bir müzik arası. Ondan sonra e, Nazım'ın belki e, Hacettepe Öyküsü'nü mü dinleriz Ayşegül? Sen olabilir şekillendir. Peki, şimdi parçamız Pamplomuz söyleyecek bir Fransız genç müzisyen grubuyla beraber. Var. E, parça Dark Eyes, aslında Django Reinhardt'ın bir parçası Fransızca söylüyor. Evet, Pamplomuz'u dinliyoruz. Bir Django Reinhardt parçası e, Dark Eyes, Nansiyası Lezyonuar e, seslendiren Pamplumuz. Bu parçayı dinledik 6 Mayıs 2022, e, 95.0 açıkladığınızda önce sağlık programında ve konuğumuz Sayın İrem Afşin ve Nazım, öyle diyeyim kendisi katılmasa bile. Evet Ayşegül, bakanlıktan bahsediyordun değil mi? Evet ama biz arada da değişik bir konuyu konuştuk, Greta'yı konuştuk. Greta da evet. bir Asperger ve nasıl dünyayı dönüştürüyor? Zaten dönüştürürse dünyayı galiba aspergerler dönüştürür dedik e, çünkü evet. çok kararlılar ve yollarından hiç ayrılmayan çok adanmış e, bireyler. E, İnan e, şimdi seni sevmeyeceğim bir soruyu soracağım. E, Milli Eğitim Bakanı olsan <gülüyor> e, ilk üç e, şeyin nedir icraatın? İcraat diyorlar ya. İcraatın nedir? Yani asla öyle bir şey istemiyorum tabii. baştan. <gülüyor> De bu sistemin şu andaki sistemin içinde ee, biraz genel konuşalım. Ee, demin bahsetmiştim. Ee, bizim bundan dokuz yıl önce e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla öncelikli olarak çalışıp dört bakanlığa imzalattığımız, 72 maddeden oluşan bir otizm eylem planımız vardı. Diyorum Çünkü yazılmış, onaylanmış, e, imzalanmış, e, kısa vade, orta vade ve uzun vade hızlı bir şekilde Otistiklerin yaşamını iyileştirmek için, yaşam standartlarını iyileştirmek için yapılması gereken çalışmaları içeren bir bilen planı. Sedef Erken'in kulakları çınlasın bizim derneğimizin kurucu başkanı kendisi. Sedef'le zaman zaman plan uygulanmadık. Şunu konuşmuşuz. Acaba otizm bilen planı demesem iyi. Bilen dediğimiz için acaba? Yapmamayı tercih etmez. <gülüyor> Bu işin e, bir tarafı tabii ki. 9 e, yıllık süreç içinde her değişen bakan, sizin bir otizm eylem planınız vardı değil mi dedi. İki tane üniversite eğitim bakanı, 9 tane aile sosyal politikalar bakanı gördük. Hepsini tanıyoruz. Bir kısımdan randevu alabildik, bir kısmından alamadık. E, en son gittiğimiz bakanlık görüşmelerinden birinci suratımıza, canım sizi de diğer engelli türücük aileleri grubuna dahil ettik. Ve de engelli bakım maaşı bağladık ada ne istiyorsunuz diler odaka kültürüne geri döndük. Oysa sadece istediğimiz e, çocukların eğitim, sağlık e, ve genel olarak yaşam şartlarının iyileştirilmesi. Yani programın başından beri eğitim harika konuşuyoruz. Nazım'ın özelliğinde bizim hikayemizde daha etkin olduğu için ama e, şunu da bilincilerim bir daha tekrar etmek isterim. E, sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Bir örnek e, ama çok var maalesef bu çocuklarımızdan. E, bizim anemizin bir sinanı var. Bugün Türkçe'de e, otistik bireylerin, yetişkin otistik bireylerin eğitip kalabileceği sadece sekiz tane bakım merkezi var. Bu merkezlerde maalesef bir otistik nasıl yetişim kurulması gerektiğini, nasıl bir rehabilitasyon uygulanması gerektiğini evriler çalışıyor. E, bakım merkezlerinde dinsel istismardan tutumda aç bırakılmaya kadar her türlü şeyi gördük. Geçtiğimiz sene Elazığ'da 21 yaşında bir çocuğumuzu kaybettik bu yüzden. Ee, Sinan, için de söylüyorum, ağır durumda zamanında gereken desteği alamamış. Ee, dolayısıyla da e, hayatla kendi bağı arasında ciddi sorunları olan, desteğe ihtiyacı olan bir otistik birey. Şu anda kaldığı bakım evinde, yerde bir mavi şirkinin üzerinde Maalesef aynı odaya e, tuvaletini yaptığı bir e, yaşam halinin içinde yaşıyor. Hastaneyle bak bir süredir hem bakanlıklar nezlinde hem de kamuoyu nezlinde bunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bir hayat bir gerçeği var. E, evet benim olumlar için de belki iyi durumda bir otizmli. Üniversiteye gidebiliyor ve kendi başına sürdürebilecek durumda. Ama bizim günlerce yetişkin otistik bireyimiz var. Ee, her vatandaş gibi akıl otistikler onlar. Bakım merkezimiz yok. Destek sistemimiz yok. Aileler yaşlanıyor. Ee, her otizminin anne babasının aklında kafayı yastığa koyduğu zaman sadece tek soru vardır. Benden sonra ne olacak? Ne olacak? Çünkü e, bakabilecek, göz kulak olabilecek, destek olabilecek Sistem kurmamakta aşırı bir ısrar var. Ee, bir e, eski bir sağlık bakanının e, yardımcısına bir kere şöyle bir şey söylemiştim. Bir sabah uyanacağız hepimiz. E, ve sokaklarda başıboş kendi başına dolaşan annesini babasını ve dolayısıyla da kendi yaşamsal desteğini kaybetmiş yetişkin otistikler olacak. Ne yapacaksınız dedim. Alıp göre kapatırız dedi. E, Batılması gereken insanlardan bahsetmiyoruz. E, boşverin engellilik halini, boşverin otizmi ve düz insan hakkı olarak yapılmaması gereken çok sıkıntılar var. E, Sinan Özel'inde gördüğümüz vakada da başka çocuklarda da otekiz merkez merkezin e, uzun listeler var. Otistikler derken sadece çocuklardan bahsediyormuşuz gibi geliyor herkese. değil ve 15 yaşından sonra e, otomatikman eğitim sisteminin dışına itilen bir meslek sahibi olamayan e, hayatta kendi başına ayakta durmak için herhangi bir şans veya fırsat verilmemiş binlerce insandan bahsediyorum. E, bugün Türkiye'de e, maalesef hiçbir bakanlığımıza ya bizimkileri bir sayın diye yıllardır uğraşıyoruz. E, siz bir sorun ediyorsanız bu sorunun çerçevesini Basamını bir görmeniz gerekir ki yüzümü ona göre üretebilin. Bir kişiden bahsediyoruz, bir milyon kişiden bahsediyoruz, beş milyon kişiden bahsediyoruz, bilmiyoruz. Bilinmiyor mu? Ne Hayır. Şimdi bir takım e, raporlardan kaynaklanan bir takım resmi e, rakamlar var ama bu rakamlar hep bilerek e, ve isteyerek e, düşük tutuluyor maalesef resmi Olur. açıklamalarda ama bizim e, hani veri ve istatistik ölçümlerimize göre şu anda Türkiye'de 4 milyonun üzerinde e, otistik birey, çocuk veya yetişkin ve tabii onların e, aileleri var pek evet. kalabalık bir iş şey, hocam anlıyorum peki e, çok çok önemli ve çok da hoş anlatılan bir e, konu oldu e, ne yazık ki program süratlen e, zaman ilerliyor. Son 10-12 dakikamız kaldı. Biraz şu Nazım'ın Hacettepe'yi e, öyküsü Çok merak ettim. E, lisede de e, ama Gönüllü Hoca'yla ne kadar e, okudu? E, Gönüllü öğretmenli okullu bir Gönül öğretmenli. Sonra ben çok ciddi e, psikolojik baskı gördüğümüz, ayrımcılık gördüğümüz için ortaokulda okulu değiştirmenin daha mantıklı oluna karar verdim. Yani aynı okulda ortaokulda değiştirmesini istemedim. Bir zannediyorsunuz ki yani zaten çocuk ilkokulu güzel okumak kademek başarısı gayet yerinde. Hatice almış ve ilkokulu bitirmiş. Zannettim ki ortaokul bulmamız ilkokul bulmamızdan daha kolay olur. Şöyle olmadı. Tam tersi. Ee, toplamda 12 okuldan red aldık. Ee, hayır biz öyle çocuk almıyoruz. Ee, Kupaklar için gazeteci arkadaşım Elif K. Dedi ki o ne demek? Ya hani öyle çocuk ne demek yani? Sonra Elif bir yazı yazdı. E, bir köşe yazısı. Okullar öyle çocukları okula almıyorlar. Diye. E, biz de e, Nazım Özgün için Twitter üzerinden bir kampanya başlattık. E, bazen dışarıdan baktığımda, hani geriye dönüp baktığımda gerçekten film karesi gibi hatırlıyorum. E, ben bütün Türkiye ile beraber çocuğumu okul aradım. Ve bulamadım. Yaklaşık bir ay süren bir kampanya e, yaptık Twitter üzerinde. Nazım'a bir okul gerek. O dönemden kalan çok sağlam dostlarımız, hayat arkadaşlarımız oldu. E, ve Türkiye'de Nazım'ın hikayesiyle beraber bizim çocukların okula alınmadığını öğrendi. işte e, bir takım tanıdıkları araya girdi. E, Nazım'ı Doğa Koleşi'ne yerleştirdik. E, ortaokulu ve liseyi Doğa Koleşi'nde okudu. Şansımız şu, e, kaynaştırma eğitiminin ne olduğunu bilen öğretmenleri vardı. Gençler dışında başka farklı gelişimli öğrencilerin olduğu bir kampüste başladı. E, i̇ki farklı kampüste okudum. Ortaokul ve liseyi. Ben açıkçası ortaokuldan sonra bir daha okul değiştirmeyi falan gözüm yiyor. Hazır e, hani oğluma gerektiği gibi davranan doğru bir sistem evet. bu. Öğretmenlerini çok sevdi. Olması gerektiği gibi e, davrandılar. E, evet. Dinliyorsa veya dinlerse kulakları çınasın. Ee, bizim çok yani, genç ama çok iyi bir eğitimci olan bir okul müdürümüz var Gökhan Hocam. Ee, Gökhan Hocam her zaman şey ya biz çok sıra bir şey yapmadık aslında. Yapmamız gereken şey yaptık. Bütün hikaye bu aslında. Herkes böyle şey? yaklaşabilse hayatımız çok daha farklı olur. Nazım liseyi e, daha kolaylıkla ve hani artık dinlelik hayatının içindeki zorlukların çoğunu yaşamayarak okudu. Bunun da bir nedeni dün süredir aynı sınıfta aynı arkadaşlarla birlikte okuyor olması. Nazım'a olduğu gibi kabul onun tarzını bilen, e, iletişimde yaşadığı sorunları kendi içinde çözebilen arkadaşları, sınıf arkadaşları oldu. İyi ki. E, diyorum yani benim oğlum çok şanslı bir otistik. Her zaman söylüyorum. Keşke her otistik çocuğumuza e, Nazım'ın yaşadığı şansı sağlayabilsek. E, lisenin son sınıfında pandemi patladı. <gülüyor> 11. sınıftayken. Hmm. Ee, ve üniversite hazırlıkta maalesef ağırlıklı olarak online eğitime denk geldi. Bu en zorlandığı konu oldu. Sırı. Öyle mi? İçen sene evden online eğitimle ağırlıklı. hani bir yaklaşık bir altı ayı Kasım'dan Mart'a kadar evden online eğitimde günde 8 saat 9 saat bilgisayar karşısında oturarak geçirdi. Sevmedin bunu? Hayır tabii ki. <gülüyor> Çünkü, e, bir aydan sonra sosyal için, sosyal yaşamın içinde kalabilmek için çok uğraşmak bir çocuğu eve kapattık. Bizim pandemide geçirdiğimiz süreçte herkes çok etkilendi de karantina halinden ama bizim ailelerimiz ve çocuklarımız hem yarım kalan eğitimden dolayı hem de kapalı yaşama şartlarından dolayı sıkıntılar yaşadılar. Tabii. Geçen seneyi düşündüğüm zaman mesela en komik olabilecek anlardan biri aynı insan olarak karşı Sadece seni görüyorum, geri kalan herkes ekranın içinde diyordu. Bu oldukça gorleyici bir şey. Tabii, tabii. Ee, ama o çalıştı. Her zaman söylüyorum, hani Ayşegül iyi bilir bunu bazen konuşur, güleriz kendi aramızda. Ee, şunu sevmiyorum, güzel anne, mucize anne, işte evet. hayatının çocuğuna vakfetmiş anne. Yani hayır değil. Benim yaptığımın beş katını yapan, beş kat daha fazla uğraşan anneler babalar tanıyorum. Her otistliğin birbirinden farklı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor öncelikle. Evet, evet, evet. e, Nazım'ın bugüne gelmesindeki en büyük pay onu gerçekten öğrenmeyi çok seviyor olması ve çok çalışması. De, Peki diye. İrem Biraz, e, sonra e, lise bitti. E, pardon sonra Hacettepe'yi kazandı. Sonra evet. Ankara'ya gitti. Ankara yolculuğu merak etmeyin. <gülüyor> evet. Çıkçası kendi karar verdi. bunların iki yıl kadar önce dedi ki ben bu İstanbul'dan çıkmak istiyorum, farklı bir şehirde okumak istiyorum. Güzel. Ankara'da çok Güzel. Ankara'da çok sık gittiğimiz, çok arkadaşımızın, dostumuzun olduğu Nazım'ın İstanbul'a göre daha yeşil bulduğu için, daha fazla park olduğu için, daha düzenli ve daha yeşil olduğu için çok sevdiği bir kent. Ee, ne okumak istediğini, hangi alanda eğitim almak istediğini de e, yine kendi karar verdi. Tarih, sosyoloji, antropoloji üçlüsünden birini okumak istiyorum dedi. Biz toplamda sadece yani farklı üniversiteler yazdık ama sadece beş bölüm yazdık. Evet. Sanat tarihi ve ekledi. Başka da bir şey okumak istemiyorum dedi. Belgesel yönetmeni olmak istiyor yerde. E, tarih, güzel. sosyoloji, antropoloji üçlüsünden birini okursam e, yapmak istediği sözlü tarih belgeselleri için İyi bir altyapı sağlayacağına karar verdi. Epey evet. araştırdım, epey insanla konuştum. Akademisyen, arkadaşlarımız, dostlarımız çok yardımcı oldular sağ olsunlar. E, dolayısıyla kendi karar verdik. Çok ulaştı. E, ben bunun esprisini yapıp geçiyorum onunla. Yani bileydim. 24 tercih yapmak için iki hafta geceli gündüzü uğraşmazdım. <gülüyor> değil, pozitif sağlıklı bir şey o tercih meselesi. <gülüyor> o zaman gitti kafadan. Hacettepe Antropoloji ilk tercihiydi. En çok istediği antropoloji <gülüyor> bölümüydü. Birinci tercihinden kazandım. Ne güzel, yani büyük başarı, sizi evet, tabi öyle. herkes kurtuluyor dediğiniz gibi mucizen de fedakân ama ben Nazım'ı da kurtulayım bu arada, onu da atlamayalım yani. <gülüyor> <Yaptığım> <gülüyor> işte. Peki Ayşegül. Ee, demek ki Nazım belgesel e, yönetmeni olmak istiyor, belgesel hazırlayıcısı olmak istiyor. Şimdi bir de İrem'e soralım, hep e, bir konu çevresinde dolaştık, İrem sen neler yapacaksın? Yani şey Covid 19 tabii bir e, ara verdi de herkesin yaşamını. E, senin fikrinle neler e, planladın bu sürede? E, Nazım üniversiteye hazırlanırken onunla dalga geçiyordum. E, sen üniversiteye gideceksin, ben de 50 yaşından sonra özgür olacağım. E, özgürlüğün getirdiği bir takım yeni planlamalar var tabii. E, açık konuşmak gerekirse e, Nazım şehir değiştirdiği ve yurt taşıdığı için belki bunun için. Ee, ne kadar zorsa benim için de burada yalnız bir yaşama e, alışmaya çalışmak. Hani biz 20 yıldır yurt yaşıyoruz. Ee, o derece zor yeni alışıyorum. Evin ee, içinde çok arıyorum bazen. Hala evin içindeymiş gibi geliyor bana özellikle akşamları. Ama ee, Şuradan itibaren ne yapacağım konusu aslında geçtiğimiz yıllarda yaptığım şeylerden çok farklı değil. Yeniden geldiği kadar aktif gazeteciliğe devam etmek istiyorum. Yeni bir e, mecraya başlayayım bu ay itibariyle. Zobeyi çok heyecanlandırıyor. E, on aydır gazetecilik yapamıyordum. Çok işsizdim. E, şimdi yeniden gazeteciliğe geri dönmek gerçekten çok heyecanlı. Bir de sana söz vermiştim Ayşegül. ilk bu programda e, söyleyeceğim sana bir bizim var demiştim. E, güzel bir gelişme oldu. Bir bir e, yayın evinden e, bir kitap yazma küfe aldım. Evet. Uzun yıllarca evet. bu olan bir şey. Yazımla e, yaşadığımız çizim yolculuğumuzu yazacağım. Evet. Otobiyotofit romanlarında. Günümüzdeki 8-10 ayın ilk önemli e, projesi bu benim açımdan. Sürü e, toplum çalışmaları çizim tarafından de diğer konularda tabii ki devam eder. Ülk durumu. Gün, Hepimizce malum ee, mücadele etmezsem, bir şeylerle uğraşmazsam, e, herhangi bir şekilde aktif olarak bir şeyler yapmazsam, durursam, e, o zaman ruhsal olarak çökebileceğim bir yapım var, Kendimi iyi tanıyorum. Ee, bazen e, sosyal medyada özellikle diyorlar ki işte atom kırıcı gibi ama oradan oraya nasıl yetişiyorsunuz? Başka türlü yaşamayı bilmiyorum. Bu hmm. ziynlardır e, koşan bir yarışatı. Şeklinde, bilimden geldiği kadar becerebildiğim kadar her şeye yetişmeye çalışıyorum. E, bunu yapmazsam bu kadar kötülüğün içinde kaybolup gitmekten korkarım. E, o yüzden aynı şekilde mücadeleye devam. Evet e, İran e, bazı insanlar şey diyorum ben e, çalışarak şarj oluyor diyorum. Sen de öyle insanlardansın bence. Biraz öyleyim. Hiperaktivitemi hiper buna dönüştürdüğüm için de mutluyum açıkçası. Evet, evet e, İran İran çok teşekkürler. E, aslında çok da iyi tanımadığımız bir dünyanın kapısını bize açtın. E, çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Selim Hoca e, düştü şu anda e, hat, hattan ve tekrar geri geliyor. Ee, çok teşekkür ederiz bize hani yepyeni bir dünyanın kapılarını açtın ee, Nazıma ve sana bu e, yazın kitap ve gazetecilik yolunda büyük büyük başarılar diliyoruz. Evet e, Sayın İrem e, ben de bağlandım biraz koptum bir iki dakika mı son e, iki dakikada gerçekten çok teşekkürler e, çok çok keyifli keyifli ve önemli bir programdı e, başarınız umarım birçok insana örnek olur. Nasıl zorlukları yıktığınız Gönül Hoca'ya ve Doğa Okulu'nun o genç müdürüne falan da buradan ne bileyim teşekkür mü diyeyim saygılar mı diyeyim çok çok etkilendim ben doğrusu isterseniz. bu Bugün yani 6 Mayıs günü aslında kötü bir hafta hem açık radyo için hem de Türkiye için yarım asır önce bir takım insanları bu ülkeye idam etti ben de yani yapacak bir şey yok belki şu anda ama bir anma en azından Atilla İlhan'ın bir şiiri Ahmet Kaya seslendiriyor o mahsu mahur besteyle veda edelim parçanın da tamamını dinleyebilmek için bir dakika kadar erken ayrıldık tekrar teşekkürler Sayın Afşin çok sevgiler Nazım çok teşekkür ederim arkadaşlar. ben teşekkür ederim teşekkür. konuk aldığınız için ne demek teşekkürler herkese teşekkür yatsı olarak sağ olun